Markos 12. Bölüm İsa onlara benzetmelerle konuşmaya başladı. Adamın biri bağ dikti. Çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkmak için bir çukur kazdı. Bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağı bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni almak üzere bağcılara bir köle yolladı. Bağcılar köleyi yakalayıp dövdü. Ve eli boş gönderdi Bağ sahibi bu kez onlara başka bir köle yolladı Onu da başından yaralayıp aşağıladılar Birini daha yolladı Onu öldürdüler Daha birçok köle yolladı Kimini dövüp Kimini öldürdüler Bağ sahibinin yanında tek kişi kaldı O da sevgili oğluydu Oğlumu sayarlar diyerek Bağcılara en son onu yolladı ama bağcılar birbirlerine Mirasçı budur Gelin onu öldürelim Miras bizim olur Dediler Böylece onu yakaladılar Öldürüp bağdan dışarı attılar Bu durumda bağın sahibi ne yapacak? Gelip bağcıları yok edecek Bağda başkalarına verecek Şu kutsal yazıyı okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu Rabbin işidir bu Gözümüzde harika bir iş. İsa'nın bu benzetmede kendilerinden söz ettiğini anlayan Yahudi önderler onu tutuklatmak istediler. Ama halkın tepkisinden korktukları için onu bırakıp gittiler. Daha sonra İsa'yı söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla Ferisilerden ve Hirodesyanlılarından bazılarını ona gönderdiler. Bunlar gelip İsa'ya, ''Öğretmenimiz'' dediler. Senin dürüst biri olduğunu, kimseyi kayırmadan insanlar arasında ayrım yapmadan Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi? Onların iki ikiyüzlülüğünü bilen İsa şöyle dedi. Beni neden deniyorsunuz? Bana bir dinar getirin bakayım. Parayı getirdiler. İsa? Bu resim, bu yazı kimin? diye sordu. Sezar'ın, dediler. İsa da, Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, dedi. İsa'nın sözlerine şaşakaldılar. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler, İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam ölür, ...geride bir dul bırakır. Ama çocuk bırakmazsa... ...kardeşi onun karısını alıp soyunu sürdürsün. Yedi kardeş vardı. Birincisi evlendi ve çocuk bırakmadan öldü. İkincisi aynı kadını aldı. O da çocuk sahibi olmadan öldü. Üçüncüsüne de öyle oldu. Yedisi de çocuksuz öldü. Hepsinden sonra kadın da öldü. Diriliş günü ölümden dirildiklerinde kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Ne kutsal yazıları ne de Tanrı'nın gücünü biliyorsunuz. Yanılmanızın nedeni de bu değil mi? İnsanlar ölümden dirilince ne evlenir ne evlendirilir. Göklerdeki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Musa'nın kitabında Alevlenen Çalı ile ilgili bölümde Tanrı'nın Musa'ya söylediklerini okumadınız mı? Ben İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı'dır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz. Onların tartışmalarını dinleyen ve İsa'nın onlara güzel yanıt verdiğini gören bir din bilgini yaklaşıp ona Buyrukların en önemlisi hangisidir? diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Tanrımız Rab, tek Rab'dir. Tanrın Rabbi, bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. İkincisi de şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Bunlardan daha büyük buyruk yoktur. Din bilgini İsa'ya İyi söyledin öğretmenim, dedi. Tanrı tektir ve ondan başkası yoktur demekle doğruyu söyledin. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, bütün yakmalık sunulardan ve kurbanlardan daha önemlidir. İsa, onun akıllıca yanıt verdiğini görünce, ''Sen Tanrı'nın egemenliğinden uzak değilsin.'' dedi. Bundan sonra kimse ona soru sormaya cesaret edemedi. İsa tapınakta öğretirken şunu sordu. Nasıl oluyor da din bilginleri Mesih Davut'un oğludur diyorlar? Davut'un kendisi kutsal ruhtan esinlenerek şöyle demişti. Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut'un kendisi ondan Rab diye söz ettiğine göre, o nasıl Davut'un oğlu olur? Oradaki büyük kalabalık onu zevkle dinliyordu. İsa öğretirken şöyle dedi. Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan, meydanlarda selamlanmaktan, havralarda en seçkin yerlere ve şölenlerde baş köşeleri kurulmaktan hoşlanan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır. İsa tapınakta bağış toplanan yerin karşısında oturmuş, kutulara para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya bol para attı. Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak, Size doğrusunu söyleyeyim, dedi. Bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü ötekilerin hepsi, Zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna karşın varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa tümünü verdi.